95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Şevket Pamuk'a teşekkür ediyoruz programa başlarken. E, açık Yeşil'de geçen hafta 14 Mayıs yani bu pazar yapılacak olan e, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde partilerin ve ittifakların özellikle iklim e, ve enerji politikalarına bakmaya başlamıştık ama bitirememiştik. Bu hafta ona devam edeceğiz. Özellikle de değinemediğimiz birkaç nokta vardı. Millet İttifakı'nın nükleer enerji ve çevre ile ilgili diğer konulardaki bazı vaatleri ya da görüşleri ilginçti. Onlara tek vakit kalmamıştı. Bir de emek özgürlük ittifakı var. Yeşil Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'nin programlarında seçim meyannamelerinde nasıl geçiyor bu konular biraz da onlara bakacağız bugün. Ee, ama onlara girmeden önce çok kısa e, bir değinmeyle iklim Haber ve Konda'nın e, bu sene beşinci kez yaptığı e, Türkiye'de iklim değişikliği algısı ve enerji tercihleri e, kamuoyu araştırmasının raporuna çok kısa bir bakalım. Çünkü bu e, buradaki sonuçlar e, aslında e, partilerin seçim beğennamelerindeki durumu açıklamak için çok önemli. E, İlk kez bu sene e, iklim değişikliğinden endişeli ve çok endişeli olanların oranı %83'e çıkmış durumda bu ankette. Yani 5. sene yapılıyor 2018'den bu yana. E, ve iklim inkarcılığı denebilecek yani iklim değişikliği diye bir şey yoktur diyenlerin oranı da %2'ye düşmüş durumda. %7'ymiş en son geçen sene. %2'ye düşmüş durumda. Bu müthiş bir şey. Yani Türkiye'de e, %80'in üzerinde insanın iklim değişikliğinden endişeli olduğunu ve bunların çok büyük kısmının yani yüzde 78 toplam e, görüşülen kişilerin yüzde %78 78'i tamamen insan faaliyetlerinden kaynaklandığını söylüyor. E, sadece yüzde 20 iklim değişikliği var ama insan faaliyetleriyle bağlı e, faaliyetlerine bağlı olmayabilir e, diyor mesela ki bu oranlar son derece yüksek. E, orman kaybı daha öncekilerde de böyle çıkıyordu. Orman kaybı, ağaçların kesilmesi falan iklim değişimin başlıca sebebi olarak görülüyor. Bu değişmemiş çözüm olarak da daha çok yeşil alanların korunması ve ağaç dikmek gösteriliyor. Ama her ne kadar orman kaybı birinci sırada olmaya devam etse de ikinci sırada fosil yakıtlar var. Yani aslında bütün değişikliğinin nedenlerine dair farkındalığın önceki yıllardan çok farklı olarak mesela ilk üç sebep hangisidir diye sorulduğunda birinci orman kaybı çıkıyor, ikinci petrol, gaz ve kömür gibi Fosil yakıtlar üçüncü kömürlü termik santraller çıkıyor. Dolayısıyla aslında toplumda bu konudaki farkındalığın artık giderek yükseldiğini, Yükseldi bütün, yani. bütün parti grupları için, bütün seçmen grupları için yükseldiğini gösteriyor sonuçlar. Ee, bir de nükleer ve kömürle ilgili e, şey de çok önemli, enerji santrallerinden en çok hangi ikisine karşı çıkarsınız sorusunda birinci sırada nükleer santraller geliyor %77 ile. İkinci sırada da kömür santralleri geliyor %57 ile. E, en çok istenenler hangilerini tercih edersiniz? Güneş ve rüzgar sırayla. Yani böyle bir e, toplumsal atmosferde diyelim partilerin e, şimdi biraz sonra konuşacağımız nükleerle ilgili vaatleri oldukça ters kalıyor. E, kömürle ilgili kömürler böyle işte topu tacı atma girişimlerinde epey bir e, ters kaldığını söylemek lazım diye düşünüyorum. Evet iki daha iki şey de ana konuya dönmeden ikinci bölüme birer cümleyle de şey yapacak Hı -hı. olursak bir tanesi büyük nuhutçu çiftinin mezarları başı, mezarları başında anıldığını söyleyelim. Evet. Mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadele sebebiyle 6 yıl önce katledik işte. Ali Ulvi ve eşi Ayş Aysin Büyük Nohutçu. Ve mezarları başında bir anma töreni gerçekleştirildi ve törende cinayetin azmettiricilerinin bulunarak yargılanması çağrısı yapıldı. Bu dava bir gün çözülecek dendi. Bu önemliydi. Bir öküncü önemli gelişme de. Gençlerden iklim aktivisti 3 gencin Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması kapsamında sunmuş olduğu iklim hedeflerinin yetersiz kaldığı inaction anlamına geliyor. Yani tamamen eylemsiz kalması nedeniyle hukuki yollara başvurarak <gülüyor> hem Cumhurbaşkanı hem de Çevre bakanını Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nı dava etmesi, gelecek hakkımızı koruyun diye onu da belirtelim. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na dava açtık. Bu haklı davamızda yanımızda olmak için lütfen imza kampanyamızı imzalayın dediler. Atlas Sarrafoğlu, Seren Anaçoğlu ve Ela Naz Birdal davaları da açtılar. Bu, bu kişi... arada bu dava, bu dava aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ama... Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı'na açılmış bir dava anladığım evet. kadarıyla. Dolayısıyla aslında e, kim seçilirse seçilsin bu davayla karşılaşacak. E, bu da yeni gelecek olan eğer hükümet değişirse de yeni gelecek hükümet üzerinde daha ilk günden e, ciddi bir iklim konusunda baskı oluşturulacağı anlamına geliyor. Bu açıdan ilginç bir gelişme. E, tam seçimden hemen önce bunun yapılmış olması. E, şimdi şeye geçecek olursak... E, yani da, bu dava meselesini daha sonra özellikle seçimden sonra daha detaylı tartışırız açıkçası. Ben e, yıllarda konuştuğumuz bir konuydu böyle bir dava Türkiye'de açılabilir mi falan. Şimdi açılmış olması gerçekten önemli. Ama dediğim gibi e, seçim e, şeyinden geçtikten sonra konuşmak lazım. Şimdi e, seçim beğennamelerine e, Dön, dönecek olursak, önce çok hızlı bir geçen hafta çok kısa değindik ama çok detayına giremediğimiz bu nükleer enerji meselesi. Şimdi e, zaten Cumhur İttifakı e, böyle tam bir nükleerci profil çiziyor. Yani nükleer enerji her şeyin e, çözümü. Hatta en son e, seçim kampanyaları sırasında Enerji Bakanı Fatih Dönmez yaptığı konuşmalarda kömürden nihayet çıkılacak zaten. E, yani bir tarih vermiyor ama. E, 2053'e kadar demek istiyor e, dolayısıyla bizim bunu nükleerle kapatmamız lazım gibi sürekli bir nükleer vurgusu yapıyor Cumhuriyet İttifakı fakat Millet İttifakı e, yani seçimin şu anda favorisi görünen Millet İttifakı ne diyor diye baktığımız zaman Millet İttifakı'nın aslında nükleer konusunda negatif e, bir eğiliminin pek olmadığını görüyoruz sadece e, bütün diğer enerji meselelerinde olduğu gibi burada da yerli teknoloji vurgusu var işte nükleer konusunda araştırma ve eğitim merkezi kuracaklarını mutabakat metnine bakıyorum şu anda. Türkiye nükleer ekosistemi geliştirecekler. Mesela bu ekosistem lafı da iyice suyu çıktı. Ee, nükleer araştırma ve eğitim merkezinin olduğu bir Türkiye. Nükleer ekosistemi geliştirecekler, e, nükleer enerji düzenleme kurumu daha aktif hale getirilecek falan. Akkuyu ile ilgili de Akkuyu nükleer santral projesinin mevcut durumunu ve sözleşme detaylarını anlaşma dışında verilmiş olan hakları veya üstlenilen yükümlülükleri gözden geçireceğiz diyor. Ama bu gözden geçirmenin nasıl sonuçlanacağına dair bir öngörü yok. Yeni nesil nükleer teknolojilere dayalı bir merkez kuracaklarmış bu arada. Yeni nükleer teknoloji ne? Bu SMR denen küçük modüler reaktörler mi kastediyorlar? E, dördüncü nesli mi kastediyorlar? Hani o da pek belli değil. Vizyon... Füzy ha, füzyon mu Fisyon yoksa füzyonu ya, mu füzyon olabilir artık? ama o 30 her seferinde her konuştuğumuzda 30 yıl sonra olacağı belirtilen bir şey. Ee, evet ya yani, ama füzyon dememiş yani yeni nesil nükleer teknoloji bir sürü var e, yani teorik olarak. Dolayısıyla hani bu da bir nükleer merakın devam ettiğini gösteriyor. Fakat eğer ee, mesela CHP'ye bakarsanız, CHP geçen hafta da söylediğim gibi CHP'nin enerji programı burada mutabakat metninden daha önemli. Çünkü e, Enerji Bakanlığı çok büyük olasılıkla Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelecek eğer Millet Halkı olursa hükümet. Burada da nükleer konusunda bilgi ve donanım tecrübeye sahip olmaktan bahsediyor. Paris Anlaşması'na bir gönderme yapılmış. Paris e, iklim hedeflerinin enerji arz güvenliğini sıkıntıya girmeden karşı sağlayabilmesi için son e, bir yıl içinde e, küçük kapasiteli nükleer santralleri bir eğilim olunduğu bilinmektedir. Yani bir, bu SMR'lara bir gönderme var e, ve e, şey de yani yeni yeni kömür santrali yapılmayacaktır dedikten hemen sonra bu önemli bu arada yeni kömür santralleri yapılmayacağını açıkça söylüyor CHP. Geçen hafta konuşmuştuk. Hemen sonra nükleer enerjide yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve teknoloji transferinden bahsediyor. Akkuy'da da işte emin söylediğim şeyi biraz daha açıyor. Yani mevcut durumun inceleneceğini ve Ama e, İneada ve Sinop'ta yani Trakya ve Sinop'ta e, ikinci ve üçüncü e, nükleer santrallerin yapılmayacağını net bir şekilde söylüyor. E, bu önemli. Yani bunu mutabakat metnine koyamamışlar. Sinop ve Trakya'nın yapılmayacağını ama CHP'nin metninde yazıyor. Deva'nın e, enerji programında ise nükleere çok fazla bir şey yok, e, vurgu yok. Yani nükleerle ilgili negatif bir şey de söylemiyor. E, yine daha çok e, küçüklere yönelik, küçük modülerlere yönelik bir takım laflar var. E, ama işte yenilerini yapacağız, ikinci, üçüncü nükleer santral yapacağız gibi bir şey de yok. Yani nükleer konusunda Millet İstiklalık'ın... Biraz e, kararsız olduğu görünüyor ki bu kondanın araştırmasıyla bunu birleştireceğim. E, toplumda bu kadar ciddi bir nükleer karşıtlığı varken yani %70'lerin üzerinde bir nükleer karşıtlığı varken yeni hükümetin acilen bu konuda sıkıştırılması yani mümkünse Akkuyu'nun iptal edilmesi dahil olmak üzere konunun hızla gündeme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, şimdi Millet İttifakı'nda geçen hafta bahsedemediğimiz 2-3 tane ilginç nokta daha vardı. Onlara hızlıca not edip Emek Özgürlük Farkına geçeceğim. Ee, mesela ilginç bir madde var çevreyle ilgili bölümde Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metninde. Çevre ekoloji, tarihi ve kültürel değerler doğal Ekosistemler ile halk ve çevre sağlığının korunması gibi amaçlarla açılacak davaları kamu davası olarak kabul edip haçtan muaf tutacaklarını söylüyorlar. Yürütmeyi durdurma ya da iptal kararlarını uygulamayan kamu görevlileriyle proje sahiplerine uygulanacak yaptırımlarının da ağırlaştırılacağını söylüyorlar. Bir de çevre ihtisas mahkemeleri kurulacağını, Türk Ceza Kanunu'ndaki çevre suçlarının şahsımını genişletip cezaların arttırılacağını söylüyorlar ki bu son derece önemli bir nokta. Ee, bu konudaki evet. <gülüyor> mahkemelere giden e, pek çok madenlerle ilgili falan mücadele var malum. E, bu önemli, bunun takip edilmesi gerekir seçimi kazanırlarsa. Tek kullanımlık plastikleri tüm paydaşları sürece dahil ederek olarak, kademeli olarak hayatımızdan çıkartacağız demiş. Biraz fazla yumuşatmışlar bu kısmı ama en azından tek kullanımlık plastiklerin yasaklanacağına dair bir vaat var. Bir de plastik atıl, atık ithalatını bir takvim doğrultusunda kaldıracaklarını söylüyorlar. Onu da hemen kaldırmıyorlar. Ama bu da önemli bir vaat bence. Ee, iklimle ilgili işte iklim teknolojideye yatırım yapan işletmelere vergi teşviklerinden, yeşil organize sanayi bölgelerinden falan bahsediyorlar, ARGE'den falan. Bunlar hani çok genel şeyler fakat bir tane spesifik bir cümle var yine çevre meselesiyle ilgili. Bu önemli. Diyor ki siyanür, sülfürik asit, silika gibi zehirli toksik kimyasal maddelerin kullanımını içeren karıştırma tekniklerini yasaklayacağız. Şimdi aklımıza ilk gelen ne burada? Siyanürle altın madenciliği yani e, altın madeninin ayrıştırılmasında siyanür kullanıldığı için siyanür altın madenciliğinin yasaklayacağını söylüyor Millet İttifakı. Hem de ortak mutabakat metninde bu son derece ilginç e, ve radikal bir öneri açıkçası. E, umarım e, bunun arkasında dururlar e, seçimden sonra. Jeotermal enerji kaynaklarının işletiminde de deşarj sistemini yasaklayacaklarını söylüyorlar. E, bunlar net. Şey, Siyanür'e son bir not düşersem yani Siyanür'ün yasaklanması halinde Bergama gibi, Efrem Çukuru gibi e, pek çok altın madeni çalışamaz Türkiye'de. E, yani sadece altın e, cevherini çıkartırlar ama işleyemezler. Dolayısıyla bu önemli bir nokta. Orman yangınlarıyla ilgili özellikle yeni işte havadan müdahale filosu kurmak gibi falan çok önemli noktalar var. E, ama hani bu bu bu da en azından bu iklim meselesinin ve orman yangınları meselesinin ne kadar e, duyulduğunu ve önendiğini e, göstermesi açısından önemli. Evet ve bu konuda ne kadar zaaf gösterdiğini bu uçak kullanımı konusunda hükümetin filan da iyice evet. ortaya koyuyor tabii. <gülüyor> Şimdi emek ve özgürlük ittifakına gelirsek bu, bu ittifakta 7 parti var e, ama e, ikisi biliyorsunuz oy pusulalarında yer alıyor Yeşil Sol Parti ve Tip Türkiye İşçi Partisi, bu bu iki partinin seçim programları, beyanlameleri önemli ne dedikleri? Çünkü eğer Millet İttifakı e, koalisyonu hükümet olursa, e, karşısındaki ana muhalefetin Cumhuriyet İttifakı olacağını düşünürseniz, ekoloji alanındaki ana muhalefet Emek Özgürlük İttifakı olacak demektir. Bu önemli e, bu açıdan. Yani nasıl bir muhalefet e, kurguladıklarını görmek açısından tabii düşünüyorum. E, yani iktidar olamayacaklar ama nasıl bir muhalefet kurguladıklarını görmek açısından önemli. İkincisi e, ilk kez bir yeşil sol bir parti oy pusulasında yer alıyor Türkiye e, siyasi tarihinde. Bu açıdan önemli. Dolayısıyla özellikle Yeşil Sol Parti'nin ne dediği e, ve nasıl adaylar gösterdiği çok önemli. Maalesef yani ne dediğine geçmeden önce adaylara e, çok kısa bakarsak Yeşil Sol partide. Ben bütün adayları taradım. Yani tanımadığım isimler olabilir ama e, tanıdıklarım içerisinden baktım. Herhangi bir yeşil hareket içinde, çevre hareketi içerisinde aktif söz söyleyebilecek, meclise girebilecek sıradan gösterilen, yani çok alt sıralardan gösterilen iki A aday var, yeşil aday var görebildiğim onların seçileneceği sıralar. Ama seçilebilecek yerlerde herhangi bir çevreci yeşil aday gösterilmemiş. Es sözcüler dahi yani, es sözcülerde. Ee, Yeşil Hareket'ten ya da Çevre Hareketi'nden gelmiyor Yeşil Sol Parti'de. Dolayısıyla onları da dahil etmiyorum. Ee, bu açıdan çok zayıf bir aday listesi olduğunu, yani ismi Yeşil Sol olan bir partiye her ne kadar HDP'nin de içinde olduğu ittifakı taşıyan parti olduğunu biliyoruz ama yine de e, bunu şaşırtıcı bulduğumu söylemeliyim. Tip içinde e, aynı şey biraz geçerli. Tipin programındaki çevre ekoloji kısmı iyice zayıf ama... E, Tipin en azından e, Yeşiller Partisinin kurulması engellenen şu anda biliyorsunuz. Yeşiller Partisinin 2S sözcüsünün İstanbul ikinci ve 3. bölgeden aday göstermesi gibi bir önemli nokta var. E, bu sayede aslında itilmiş politikaları falan daha fazla Tipin e, şeyinde yer alabiliyor. E, tipin seçim kampanyasında yer alabiliyor diyebiliriz. Her iki parti içinde ama özellikle Yeşil Sol Parti'ye bakacağım. Çünkü Yeşil Sol Parti'nin epey kapsamlı bir e, çevre, ekoloji, iklim programı var. E, büyük ölçüde sistemik ve antikapitalist radikal bir dilin kullanıldığını görüyoruz. Mesela köysel iklim krizinden e, en az sorumlu olan ülke halkları en büyük felaketleri yaşıyor. İklim mültecilerinin sayısı artıyor. E, eğer durdurulmazsa kapitalizmin bu ölümüne... Büyüme çılgınlığı, insanlığın ve diğer tüm canlıların sonu olacak. iklim krizi ve iklim adaletsizliğine karşı hayatı savunanların evrensel mücadelesinin güçlü bir halkası olmaya geliyoruz. Doğayı sermaye birikimi aracı olmaktan çıkararak ekolojik yıkımı durdurmaya geliyoruz gibi son derece güçlü radikal cümleler e, yer alıyor. Hatta yaşam hakkıyla doğa hakkını birlikte savunacağız. E, İktidarların neden olduğu iklim krizine ve insan merkezi doğa kavrayışına karşı canlılar arası hiyerarşik düzenin olmadığı ekolojik bir yaşam için demokratik cumhuriyeti inşa edeceğiz gibi epey radikal cümleler radikal, var. Evet. Ee, Ekoloji Bakanlığı kuracaklarını söylüyorlar. Şimdi bu noktadan itibaren yazdıkları iktidar programı, onu da söyleyeyim. Yani demek ki sadece bir muhalefet programı yazmamışlar. Bir iktidar programı da var burada. Ekoloji Bakanlığı kuracaklarını, doğa yıkımının olduğu yerlerde rehabilitasyon çalışmaları yapacaklarını, ekolojik ekokırımdan bahsediyorlar, ekokırımı suç ilan edeceklerini, işte eğitim müfredatını ekolojik perspektifle oluşturacaklarını vesaire vesaire söylüyorlar. Fakat e, şeyi de söyleyeyim, enerji politikasında... E, Kabucu enerji şeyleri, mesela halkın ihtiyacı kadar enerji kullanımını ücretsiz sağlamak gibi bir kitle de var. Ee, bunları söylüyorlar, nükleer santral projelerini ve anlaşmanın iptal edeceğiz diyorlar. Kömürü tamamen e, yasaklayacaklarını söylüyorlar. Yani kömürden çıkılacağını, yeni termik santrallerin yapılmasına izin vermeyeceklerini söylüyorlar. Ama bunların dışında bir ciddi... ...iklim programı yok Yeşil Sol Parti'de. Bunun şaşırtıcı olduğunu söylemem lazım. Yani ne Paris Anlaşması'ndan bahsediliyor... ...ne Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'ndan bahsediliyor... ...ne işte karbon vergisinden bahsediliyor. Herhangi bir mekanizmadan, herhangi bir azaltım hedefinden... ...Türkiye'nin hedefleri şöyle olmalı, böyle olmalı... ...bunların hiçbirinden bahsedilmiyor. Sadece biraz çevresinden dolaşıyor ve... yani ...iklim değişikten, yani kömürden bahsediyor, yenilemer enerjiden bahsediyor... Kömürden çıkıştan nükleer santrallere karşı olmaktan bahsediyor ama e, böyle Türkiye İşçi Partisi de e, çok kısa yani bayağı uzun 110 sayfalık bir şeyin içerisinde bir sayfalık kısa bir yerde daha çok e, işte talana izin vermeyeceğiz Ekolo ekolojik bir ekonomiyi savunacağız fosil yakıtlara dayalı enerji politikalarıyla karmon salımının körüklenmesine. İklim krizinin yeşil boyamayla kapitalizmin oyun alanı haline getirmesine ve hayvanlara kötü muameleye karşıyız diyor. Kütleler santral projelerinde iptal edeceğiz diyor. Ama e, burada da herhangi bir detay göremiyoruz. Ee, Emek ve Özgürlük ittifakının ortak metninde de, ortak beyannamesinde de tek bir cümle var. İklim krizine karşı acil durum ilan edilecektir. Bu hoşuma gitti açıkçası. Yani acil ya. durum, <gülüyor> acil durum ilanını görmüş olmaları. E, bütün dünyada bu çünkü iki partinin de ben e, uluslararası yani küresel iklim mücadelesinden çok haberdar olmadıkları izlenimini aldım bu programlardan ama en azından bu acil durum ilanı e, önemli bir e, şey gibi geldi bana evet yani Deters... Greta Thunberg'in iklim aktivisti e, kitabının tanıtımında da o iklim kitabında Hı -hı. onun tanıtımında söylediği bir Tek cümlelik bir şey vardı. Yani farkında öncelikle mesele acil durumun farkında olmak, hatta onun da o da yetmez, acil durumun farkında olmadığımızı fark etmekten başlar diye bir cümlesi vardı. Ona uygun geldi bana bu son söylediğin cümle. Evet. Yani e, tabi bu özellikle kömürden çıkışın nükleer karşıtlığının bu programlarda Emek Özgürlük ittifakında yer alması, acil durum ilanının e, iklim krizine karşı yer alması son derece önemli. Bu anlamda e, yeni dönemde muhalefette bu iki partinin sesini duymayı bekliyoruz. E, <gülüyor> ama yine de hani 40 yıllık bir ekoloji hareketinin birikimi üzerine ilk kez e, yeşil sol bir parti seçimlere girerken e, daha güçlü daha e, bilerek ve e, Hakim olduğunu göstererek bir program yazılmasına ben kendi adıma beklerdim. Maalesef bunu göremedik ama umarım seçimden sonra meclise girdiklerinde daha ciddi bir çalışma gösterirler diyelim. Ve burada bitirelim. Şimdi seçime gidiyoruz. 14 Mayıs'ta pazar günü seçim var. Umarım haftaya böyle keyifli bir program yaparız. Sadece bu kadar söyleyeceğim. Ama seçime giderken çok olağanüstü bulduğum benim açıkçası bir çalışma var. E, müzisyenler e, susmaz, e, müzik susturulamaz e, kolektifi tarafından e, 70 müzisyenin katkısıyla yapılan bir çalışma bu. E, Baba Zula'nın bir eski bir şarkısı aslında Aşıkların Sözü Kalır. Bunu 10 e, dilde ve 70 müzisyenin katılımıyla ee, Babazola'nın yani Murat Ertel ve Akman'ın e, şarkısını Kemal Sahir Gürel'in genel düzenlemesiyle ama bölüm düzenlemelerinde pek çok sanatçı var. Ayşe Kütüncü'nün Pentagram'ın, Cahit Berkay'ın falan yer aldığı bir düzenlemeciler ve işte solistler ve e, çalanlar enstrüman çalanlarla birlikte 70 kişilik bir ekibin yaptığı bir iş var. E, projenin koordinatörleri de e, Ayşe Kütüncü, Yasemin Göksu ve Mehmet Demir Bence olağanüstü bir iş çıkarılmış. Ee, hem düzenlemeler çok başarılı hem e, hani hiç sıkmadan 17 dakika boyunca eğer uzun versiyonunu izlerseniz e, YouTube'da bulup e, 17 dakika boyunca 10 dilde ve sayısız e, türe girip çıkarak e, inanılmaz bütünlüğü olan senfonik bir eser yaratmışlar. E, ama tabii burada özellikle seçimden önce çalmamızın bir nedeni daha var. O da nakaratı. Nakarat şöyle... Yürü bre Hızır Paşa, senin de çarkın kırılır, güvendiğin padişahın o da bir gün devrilir, diyor e, müzik susmayacak kolektifi. Aşıkların sözü kalır, e, diyorlar. E, 1 Mayıs'ta yayınlandı bu sadece 10 gün önce. E, şimdi biz de Açık Yeşil'den e, 14 Mayıs seçim öncesi bu şarkıyla çıkalım. E, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça, Hoşça kalın. kalın.